şüphesiz ki Peygamber Efendimiz İbn-i Basin hadisinde kim ki burçlara bakarsa, yıldızlara bakarsa o sehir ilmi gibi ilim yapmıştır. Demiştir. o Çünkü bunlar gayip ilimleridir. Yalnızca gaybi Allah bilir. Nefal Ne yıldız ne de bunların bizim bizlere bir etkisi vardır. Allah korusun. Yalnızca Allah'ın bize etkisi vardır. O bize yazdığı kadarı yalnızca onun etkisi vardır. Allah bizleri Müslüman olarak öldürsün. Elhamdülillah. Amin. Ve billahi taufiq.